Allah'ı ala Muhammedin ve Ala Amin. 29. cüzdan nun sûresi. 52 ayet kelimeden oluşmakta ve Mekkede nazil olmuştur. İsmi Allah Daha önce de ifade ettik. Harf muhakkat Kesik harfler Allah ile Resulü arasındaki bir şifredir, bir anlaşma şifresidir. Hani nasıl ki biz bazı şeyleri Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM diye kısaltıyoruz ya, yani nasıl ki o onun kısaltılmış ise, bilmeyen bir kimse onun ne olduğunu anlamaz ise, aynen onun gibi Nun da Allah ile Resulü arasında geçen bir şifredir. Yani bir konuşmadır, bir anlaşmadır, bir sırrı gizliliği ifade etmiş oluyor. He, nun kalemi kaleme yemin olsun ki burada ellezi kitabe bihi el kainatun fillezih mahfuz. Leyl mahfuzda yazılmış olan yazılmış olan o kitaba yemin olsun ki burada rivayete göre hadislerde Allah'ın ilk yarattığı şeylerden birisinin de kalem olduğu. Bunu şuradan da anlayabilirsiniz. Hani bir şey yapacağınız zaman onu zatta geçmeniz lazım. Kaydetmeniz lazım. Yani bir derece onun kayıt altına alınabilmesi için bir yazı işleminin olması lazım. Protokollerde, toplantılarda ne yapılıyor? Konuşulan her şey yazı altına alınmış oluyor. Yani bir derece kainatın da başlangıcında kalem var. Başlangıcında yazı var, başlangıcında kayıt var. Kaleme yemin olsun ki. Daha neye? Ve ma yasturun eyyâne minel-hayri ve sala Ve onun yazdığına satır satır... Yesdorun, satır satır, onun yazdıklarına da yemin olsun ki... Ki, melaikeler ne yapıyor? Hayırlı ve iyilik, iyilikleri yaza, yazan melekleri de ifade etmiş oluyor. Onlar sürekli bir şekilde de yazıyorlar. ente ya Muhammed, ey Muhammed sen değilsin. Ne değilsin? Ee, bir nimet rabbike, Rabbinin sana vermiş olduğu ifsan, ikram, lütuf, nimet sebebiyle bir mecnun. Sen mecnun değilsin. Yani aslı şu aslında... Mahelte bir mecnun, sen mecnun değilsin. Ne ile? nimet Rabbike. Rabbinin sana yapmış olduğu ihsan sebebiyle, iyilik ve nimet sebebiyle, yani diğer bir ifadeyle korunmuş olman sebebiyle sen mecnun değilsin. E yani in tefercununu hangi bir sebeveyi in amike. Demek ki Rabbinin sana yapmış olduğu nimet sebebiyle ne yapıyor? O cuncunlu cuncunluk delilik senden gitmiş oluyor, ortadan kalkmış oluyor aleyke binni'metu ve gayriha o Allah'ın sana olan nimetini gerek peygamberlik olsun gerekse de Vallahi yahsinuke minan Allah seni insanlardan korur diyor ayet-i kerimede yani demek ki Allah'ın özel koruması ve peygamberlik ile nimetlendirmesi sebebiyle sen elbette ki ki bu bir nimettir bundan dolayı mecnun değilsin ve hazara dunli Kur'an bunu niye indiriyor çünkü müşrikler Efendimiz'e demişlerdi. Ne demişlerdi? İnnehu mecnun. O Muhammed mecnundur. Yani cinler tarafından etki alanına alınmış diye sözlerine red manasında Cenabı Ey Muhammed Rabbinin sana inan ve ikramından dolayı sen mecnunlardan değilsin. Ve inneleke le hayre memnun. Muhakkak ki senin için bitmeyen, maktuğun, kesilmeyen, kesintisiz sonsuz bir ecir bir mükafat vardır. Ve inneke muhakkak ki sen aynı zamanda la ala hulukun azim büyük bir ahlak, üsve-i hasene, güzel bir ahlak üzere sin. Fesetubsiru bu durumu buradaki sin istikbal içinde sin, sevfe değil mi? Geleceği bildiriyor. Fesetubsiru ve Sen de ileride göreceksin, onlar da görecek. Yani durum neymiş? Her şey faş olduğu o günde, ortaya çıktığı, ifşa olduğu o günde sen de göreceksin, onlar da görecek. Neyi? Bi-eyyikum mül-meftun. Kimmiş meftun? Kimmiş mecnun? Kimmiş deli? Elbette bunu ileride sen de göreceksin, onlar da görecek. kel makul manasında meftun. Ey yani el-futun. Bi-mana el junun. Ey, ebike em-bihim. Sen misin? Yoksa onlar mı Mecnun? İleride sen de bunu göreceksin. Onlar da bunu elbette görecekler. İnne rabbeke. Muhakkak ve elbette ki senin Rabbin. Hüve âlemü. Elbette daha fazla bilendir. En iyi bilendir neyi? Bimen. O kimseye ki dall'an sebiliği Yoldan sapmış ve sapıtmış olan insanı elbette ki Rabbin daha iyi bilendir. Ve ve bil bilmühtedin. Ve aynı zamanda o kimmiş daha hidayet yolunda hidayette olan onu da elbette ki Rabb'ın daha iyi bilendir. Ve âlem-ül yu'ane âlim âlem âlim manasında elbette ki Rabb'ın daha iyi bilendir. Kimmiş daha yolda doğru yoldan sapmış kimmiş doğru yolda onu da yani hidayette ve talanette olanı elbette ki Rabbin daha iyi bilir. Felâ tüce'l mükezzibîm Ey Habibim yanımcılara Dini yalanlayanlara, ahireti yalanlayanlara, senin peygamberliğini yalanlayanlara itaat etme, onlara uyma. Ve tu temenlev, onlar aslında istiyorlar. Neylev masariyetun. Tuthihununnehum. Onlara yumuşak davranmanı, biraz daha yumuşak davranmanı istiyorlar. Niye feuthihunun yelunuleke ve onlar da sana yumuşak davransınlar. Yani senin onlara yumuşak davranmanı istiyorlar, takipse onlar da sana yumuşak davransınlar. Bu nedir? Ve maatufun ala küt yeniye olmuş oluyor feyut Yani böyle yapmanı istiyorlar ki feyut Hemen fa'i takibiye arkasından onlar da sana yumuşak davransınlar. Ve inju ile cevabı temenla el mefoumimin vedu kudire kablau ba'del fa'i hum yani onlar. Onlar kendilerine senin yumuşak davranmanı istiyorlar ta ki kendileri de föhüm. Onlar da aynı zamanda sana yumuşak davransınlar diye ona atıf. Evet yalancılara uyma. Daha kime uyma? Tabi olma. Vela tutia itaat etme. Kime? Külle hallafim. Hallaf mübalağalı ismi fail. Yani çok, çok, çok, çok yalan her kişiye. O külle hepsine ki kim o? Hallâfin. Çok çok yemin ediyor. Gerekli gereksiz. Hatta öyle ki ne yapıyor? Kesirul halifi bil batili. Gereksiz, batıl boş şeyler ile yemin eden o çok çok yemin eden kimseye kesinlikle tabi olma, itaat etme. Daha aynı zamanda kim o? Kişinin başka özelliğine ne? Mehinin, elhakirin. Aşağı, kıymetsiz, değersiz olan. Daha hemmazin. Daha Ayetlerine geçiyordu. Veylün likülli hümeze. He. Oradaki, burada hemazinde mübalağın ismi fail. Ayyâ. Çok Ay, çok ona bunun ayımbda. ayıbını gören, ayıplayan, kusurlarını gören kimseye de itaat etme. Eyyâni muhtâbin. Daha meşşâin binemim. Meşa, meşa yürümekten geliyor. Bu da mübalağın ismi fail. Çok çok yürüyen, binemim gıybete. Yani diğer bir ifadeyle çok çok söz taşıyıp getiren kimseye de itaat etme. Yani sa bil kelami beynen nasi anaç ibsad beynhem. İnsanların arasını bozmak amacıyla sürekli bir şekilde insanlar arasında koşturarak yalan söz getirip götüren kimseye de uyma, tabi olma, itaat etme. Daha kime? Menna'in lil hayri. Hayrı men eden, engelleyen kimse Yani bahilin bil mali ani'l hukuk. Bu neden insan hayrı men eder, iyilik yapmaz? Genelde cinliliğinden, malı çok çok sevmiş olmasından dolayı. He, hayra mani oluyor. Daha mu'tedin, zalimin, haddi aşan. Zulmeden kimseye de itaat etme, onlara da tabi olma. Onların da peşinden gitme. Daha ethimin yani ism-ı fail manasında asimin, günahkar olan kimsenin de peşine gitme, tabi olma. Utullin galizin cafin, kaba, kaba saba. Kaba olan insan, sert olan insanın da kaba olan insana da tabir olma. Bir de o, bade dalike, o da yetmiyormuş gibi. Ondan sonra ne yapıyor? Da'iyyin fî kureşin caifis sahih el-Bukhari an ibni Abbasin. Yani bununla beraber günah işleyip de, günah işleyip de kabalık yapmış olan insanın da aynı zamanda peşine gitme. Yani demek ki burada Cenab-ı Hak kimlere tabi olunmaması gerektiğini onları Cenab-ı Hak bütün özellikleriyle, uygunsuz özellikleriyle burada Cenab-ı Hak onları zikretmiş oluyor. Daha kime? Utullin bade zalike zenim dedikten sonra hadisi şerifte o İbn Abbas'tan rivayette onu zikrediyor diyor ki burada da onu bir nebze ifade ediyor. Raculü fiy turayshinden Özetle şu Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte hani koyunların sizler de hatta yapıyorsunuz. Koyunların kulaklarına küpe bağlanıyor. Şimdi normal bir şekilde kesilerekten mesela başka yerlerine değil özellikle çirkin olmasın diye kulaklarına bir işaret manasında bir küpe takılıyor. Aynı şekilde o kulakları farklı olup kesik gibi olup küpeli gibi olan insanları ne yapıyor hem Mazin yani ayabil onları kınama böyle bir şeyin uygun olmadığını efendimiz Hadisi i de ifade etmiş oluyor. He, bu kişi günah işler hem işliyor hem de kaba olan bu kişiye de tabi olma. Bir de enkân eda malin ve benim. E yani li en buradaki enden kasıt enkân eden li en ve ve mutallık mümaddele aleyhi. He, bir de o kişi Mal sahibi, bununla beraber bir de mal sahibi, bir de çocuk sahibi. Başka bir ayaca size bu arada göndereyim. Mesela bazı kafirler diyorlar ki biz cehenneme gitsek de malımızı veririz değil mi? Bununla beraber evlatlarımızı da veririz video olarak kendimizi kurtarmış oluruz. Yani bu adamlar da, e, biz nasıl olsa mal sahibiyiz ve çocuklar da sahibiyiz. Bir de bununla beraber bunlara sahip olup bunları kendisine bir avantaj olarak görüp de günah işleyen, kaba, sabah olan insanlara da ey Habibil onlara da tabi olma. Evet, eyyâhev, izâ tütlâ aleyhi âyâtunâ. Burada... O tabi olmaya olunmayacakları söyledikten sonra izatü tulah aleyhi onlara okunduğunda ney? Ayatuna Kur'an. Kur'an yani ayetlerimiz olan Kur'an onlara okunduğunda kâle. Onlar ne derler? Diye o Kur'an var ya esâti rul Evvelkilerin bir hikayeleridir esatiri. Yani daha kaba ifadeyle ilk öncekilerin, eskiden geçmiş tarihteki insanların uydurmaları, hikayeleridir diye Kur'an'ı bu şekilde ifade eder. Biha. Ve böylece Li in zikredildiği üzere kendilerine bu kadar nimet verdiğimiz halde onlar ne yapıyorlar? Bu nimetleri yalanlayarak bir de utanmadan diyorlar ki bu haşa, bu Kur'an-ı Kerim öncekilerin bir uydurması esatiridir diyorlar. Evet, onlar böyle bir günah. Günah pozisyonlarını, işledikleri günahları, Kur'an'ı dinlememelerini Nasara verdikten sonra Sene sivu alal yani senec ala enfi alametin yuayyiru biha biha ma Onlar yaşadıkları sürece biz onların durumlarına dan vuracağız. Hani deyin başı hayvanlara da küçük büyük baş hayvanlara da ne yapıyor belli olsun diye damgalar vuruluyor. Sen nesim o al onların hortumuna bununlarına ne yapacağız? Damga vuracağız, damgalayacağız. İşaret belirti. Ala Yani yaşadıkları sürece bilinebilmeleri amacıyla, tanınmaları amacıyla onlara ne yapacağız? Onlara damgalar vurmuş olacağız. Soktüme enfu bi's-seife O sahabinin de Bedir gününde Kılıç ile yara almış olması da bunun bir derece ifadesi gösterilmesi oluyor. Yine o kafirlerin pozisyonunu nazara verirken, İnna belevnahum, biz onları imtihan ettik, onlara bela verdik, onları müptela kıldık. Yani imtihanın ehlümek bir kahdi ve Mekke ehlini açlıkla, kıtlıkla biz onları ne yaptık? İmtihan ettik. Ne gibi? Daha önceden böyle bir şey var mı? Evet. Kur'an-ı Kerim'de birçok surelerde de bu anlatılıyor. Kema belevle eshabel cennet el bostan. Bahçe sahiplerini imtihan ettiğimiz gibi biz ne yaptık? O Mekkeli kureşleri de kıtlıkla, açlıkla da onları imtihan ettik. Bu belaya müptela kıldık. He, gelelim o zaman kim bu ashab? Ben bunu hem seslendirdim. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde de hatta var. Yani geçmiş peygamberlerin kıssaları. Hayat hikayeleri özellikle ve özellikle Hazreti Adem'den peygamber efendimize kadar bir Salih peygamber, İbrahim peygamber gibi. İşte onlardan kıssalardan birisi de bahçe sahipleri. Bu bahçe sahiplerini bir ders olarak aynen Karun'un durumu gibi Cenab-ı Hak bir ders vermek üzere şöyle diyor. İşte o bostan sahipleri, bahçe sahipleri var ya çok şahane bahçeleri var altta ifade edecek. İz aksamu waqta o bahçe sahipleri yemin ettiler. Ne diye? La yasrimun laha yaqtu'una semerataha, yaqtu'una semerataha erkenden kalkıp gidelim. vakti sabahil. sabahı. Ke layesh urbihim mesakin, ta ki fakir olanlar haberi olmasın erkenden bahçeye gidip derelim o bahçenin meyvelerini. Bahçenin meyvelerini daha güneş doğmadan toplayalım ki Fakir fukara gelip de olan bize de verir misiniz ya? Aa, bak bahçe dermişsiniz meyveleri. Bize de verir misiniz demesinler diye fakirler istemesinler diye haberi olmaması için erkenden gitmek istediler o bahçe sahipleri. Fela yudunehum minha makane ebuhum ya saddaku bihe minha. İşin garip tarafı babalarından kalmış ya babaları daha önceden sadaka veriyorlardı o bahçeden bahçeyi deriyorlar. Fakir fukaraya veriyorlardı. Şimdi babaları alıştırmış ya fakir fukaraya derdikten sonra vermek. Bunlar onu istemiyorlar. Fakir fukraya vermek istemiyorlar. E o halde erkenden gidelim gün ağarmadan sabahın erken saatinde girip o şeyleri derelim ta ki fakir fukaraya vermeyelim. E, bunu derken bunu derken fi bir yeminihim bimeşiyetillah ve bunu söylerken de Allah'ın dilemesini göz önünde bulundurmadılar. Yani istisna yapmadılar. Yani inşallah demediler. Ayette ne diyordu Rabbimiz? ve تَشَاءُونَا اِلَّا اِنْ Siz dileyemezsiniz. Ancak Allah diler. Yani Allah'ın dilemesi olmadan olmaz. Hani onun için anlatırlar ya Nasrettin Hoca bir gün çarşıya gidiyor. Hanım soruyor, bey nereye gidiyorsun? Çarşıya gidiyor, işte geleceğim. Bey diyor, İnşallah de. Ya hanım da gidip geleceğim bunun inşallah maşallah'a mı var? Hı. Geve bey inşallah de diyor ama Nasrettin Hoca ders olsun diye demek ki demiyor. Ve çarşıya gidiyor ama bardaktan boşalırcasına bir yağmur. Hoca sırılsıkla havuza düşmüş çıkmış gibi. Eve zor kendisine atıyor, kapıyı çalıyor. İçeriden hanım sesleniyor. Kim o? diye. Hanım, aç aç, inşallah ben geldim diyor. Yani ne gitmek elimizde, ne dönmek elimizde. Onun için her şeyde ne yapmak lazım? İnşallah demek lazım. Onlar bunu söylemediler. O bahçe sahipleri inşallah demediler. Ha, ben edin. Bu cümle başlangıç cümlesidir. yani ve şe'luhum gharike. Onların işi bu idi. İnşallah demediler. O şekilde erken dermek üzere erkenden gittiler. <gülüyor> Bahçelerinin üzerine tavaf etti. Kuşattı yani. Ney? Taifun min rabbike. Rabbinden bir ateş, bir bela. Ey narun ihtarakat haleyle. Onu gece yakmış olan bir ateş, gece o bahçenin üzerini... ...adeta tavaf etti, üzerini kuşattı. Ve hüm Daha onlar neydiler? hal cümlesi. Daha onlar uyuyor iken... Daha uyuyor iken, uyku halinde iken... Bahçeler. ...birdenbire bahçelerinin üzerini bir ateş... Tamam. ...o bahçeyi yapmak üzere kapladı, kuşattı. Haa... Fe O kuşatması neticesinde o bahçe ne oldu... Kenleyli şiddeti, ey sevda. O şiddetli karanlık gecede bir baktılar ki bahçe simsiyah olmuş. Ateş var ya, ateşin yanmasından dolayı bahçenin simsiyah olduğunu gördüler. Bahçe simsiyah oldu. Fetnade musbihin, o sabah erkenden birbirlerine çağırdılar, birbirlerine müşriket. Müşareket, karşılıklı birbirlerine seslendiler müsbeğin sabah olunca. Eniydu ala harsikum galletikum. Hadi ekinlerimize erkenden gidelim. Eniydu, <gülüyor> erken çıkalım, erken çık. Ala harsikum <gülüyor> dermek için, o meyveleri almak için, koparmak için, o ziraat işi için erkenden çıkalım. Bu cümle tefsirun litenadi. Yani o birbirlerine nida edenlerin durumunu açıklıyor. Erken dermek amacıyla, erkenden dermek amacıyla erken gitmek için birbirlerine ne yaptılar? Seslendiler, nida ettiler. <gülüyor> eğer derecekseniz, eğer bahçedeki meyveleri alacaksanız, toplayacak derecek iseniz, hadi erkenden ekinlerinize gidiniz, erkenden işin ekinlerinizi deriniz. Buradaki müridine el-kat'i. Kesmeyi irade ediyorlar. Yukarıda söylediği gibi ekinleri, dermeyi ifade ediyorlar. Ve cevabı şart dellâ aleyhi mâ Bu şartın, tümün ifadesi yukarıda, öncekinde ifade edilmiş oluyor. Yani eğer gerçekten dermek istiyorsanız erkenden çıkın diye, erkenden çıkalım diye birbirlerine seslenmiş oldular. Tantalekû ve gittiler. Ve <gülüyor> hım giderken de hem gece karanlık sabahın erken saati herkes uykuda bir de ne yapıyorlar yata sahru ne fısıltı halinde gizli giz. ama ha. kimse duymasın fakirler duymasın sonra onlar da peşimize gelir dermiş olduğumuz o meyvelerden onlar da isterler birbirlerine gizli gizli fısıltı halinde ne yaptılar gitmeye başladılar ne diye fısıltı halinde konuştular. El nayet kulan aman ha bugün girmesin aleyküm bahçenize miskin fakir olanlar aman ha bugün bahçenize girmesin bahçeye girmesin miskinlerin ve fakirlerin bahçeye girmemesi üzerine o günde ne yaptılar giderken birbirleriyle fısıltı halinde konuşmaya başladılar. Tefsirün liman kablahu bu cümle öncekine açıklamış oluyor ve ala ve kadar ala fukara Fakirleri men etmek üzere yola erken vakitte düştüler. Erken vakitte yola çıktılar. Kadirine aleyhi fî zannihim. Kendi düşüncelerinde güçlü kuvvetli olduklarını zannettiler. Veya, veya aslında meyvelerinin ve sebzelerinin, bahçelerinin olmasına rağmen fakir fukaraya yardım etmek gücünde gücündeyken... Böyle bir güç ve kudrette iken onlar fakirlere vermemek üzere erkenden yola çıktılar. Felem ma vakta ki feygine takibi bir baktılar gördüler ki aman Allah. Sevda muhteyelli katun Yanlış bahçe simsiyah. Bahçenin yanmış simsiyah olduğunu gördüklerinde kanau dediler ki Allah Allah. Bunlarla dolandın. Ya biz sapıtmışız herhalde. Yanlış yola gitmişiz herhalde, anha, yanlış yere gelmişiz, yanlış yere yola çıkmışız, sapıtmışız herhalde. E yani bu bizim bahçe değil. Bizim bahçe böyle yanlış değil, çok güzel bir bahçeydi. Meyvelerle doluydu. Ama işin ne demek olduğunu, kendi cibrin cimriliklerini, babaları iyilik yapmış iken kendileri yapmayıp fakirleri men etme hallerini Cimriliklerini, yanlışlıklarını, sapıtmışlıklarını anlayınca bu sefer ne dediler? Ben mahnu, mahrumun. Ya biz nimetten mahrum olmuşuz. Normalde bahçeden o nimetleri toplayacaktır. Demek ki biz bundan ne olmuşuz? Mahrum bırakılmışız, semere daha. Onun meyvelerinden mahrum bırakılmışız. Bia, bimanina alfuram inha. Biz vakillere hanımetti ki ya fakirleri engellemiş olduğumuzdan dolayı engellemiş olduğumuzdan dolayı biz mahrum oldu nimetlerden mahrum kılındı dediler onlar böyle derken demek ki yanlarında Kale sathum onların orta hallisi ifrat ve teflitten uzak dengesiz olmayan dengeli olan orta halli olan yani hayruhu, onların en hayırlıları olan kardeşleri Dedi onlara ne dedi? Elm akullekum. Ben size dememiş miydim? Nei levla helapsabihun. Allah'a tabiine, Allah'a tevbe ediniz, Allah'a tesbih ediniz. Yani diğer bir ifadeyle iyilikte bulununuz, bulununuz diye. Ben sizi uyarmamış mıydım? Ben bunu size söylememiş miydim diye iyi olan kardeşleri onlara bunu söyledi. Karu. Onlar dediler ki. Subhanarabbina biz Rabbimizi tesbih ederiz. Eksiklerden takdis ederiz. Gerçekten inna kunna zalimin. Gerçekten biz nefsine zulmedenlerden olduk. Neden dolayı bilmen infukara hakqahum. Fakirlerin hakkını engelleyip vermemekten dolayı gerçekten biz zalimlerden oldu dediler. Faqat bana ba'dum alaba yetelevemun. Bununla beraber insan aslında karakterinde var, yapısında var. Kendisini temize çıkartmak için, vicdanını rahatlatmak için. Yani aslında bak ben sana dememiş miydim? Ayıp yani. Onlar ne yapıyor? Bir sefer birbirlerini kınamaya başladılar. Ayıplamaya başladılar. Aslında böyle yapmasaydık fakirlere verecektik. Sen niye böyle yaptın diye bir sefer onların bazı bağısını kınamaya başladı. Kalu dediler. Ya buradaki tenvi içindir. يَا وَيْلَنَا هَلَاكَنَا vah bize, helak olsun bize, vah başımıza diye düştükleri helaketi dile getirdiler. Ey vah dediler. اِنَّا كُلْنَا تَعِينَ Gerçekten biz neyiz? Azıtmış kimseleriz. Azıtmış kimseler olduklarını dile getirerekten ah vah ettiler, yazık olsun bize. Helak olsun bize, vay başımıza diyerekten feryat ettiler. Ama bununla beraber bir yandan iyi, bir yandan kuruntu. Bir yandan umma var, bir yandan da yapmadıklarının karşılığında iyilik bekleme var. Onda şöyle ifade ediyorlar. Asa Rabbuna. Asa değil mi? Temenni. Umulur ki, umulur ki Rabbimiz en yübdilena değiştirir hayren, daha hayırlısıyla minha. O önceki bostanımızdan daha hayırlısıyla Rabb'im ola ki değiştire. Ha ila, rahib, ila Biz Rabbimize rağbet ediyoruz. Şevkimiz, iştihyamız, arzumuz, teveccühümüz, yönelmemiz Rabbimize'dir. Li-aghfane tevvetenâ ki Rabb'im tövbemizi kabul eder ve yerin du aleyla haylen min şu bahçemizden daha hayırlısını bize reddetmiş geri iade etmiş geri inşallah vermiş olur diye böyle bir temennide de bulundular. O hali gördükten sonra işte Kur'an bu olayı anlattıktan sonra sonunu şöyle bağlı bağlıyor kedalik işte böyle mesela azab haula bu cimrilik yapan fakirlere vermeyen Allah kendilerine vermiş iken sebap kazansınlar diye fakirlere vermesini istediği o kimseler bu şekilde el azab bu azab budur ceza budur yani madem vermediniz kedalik el azab. Bunun da azabı cezası budur. Limen halife emrine min küffare Mekke Gerek Mekke kafirleri, gerekse de onun dışındakiler emrimize muhalefet edenleri içinde işte budur azap. Azap budur, onlara gelecek olan azap da budur. Bu dünyevi azap. Allah korusun. Değil mi? Bir de bunun neyi var? Mele azabul ahire. Ahiret azabına gelince ekber. O daha da büyük. Yani buradaki bir deneme, ufak bir ceza. Aynen ne gibi? Mahkemede sorgulanıp hapise gitmeden önce karakoldaki sorgulama gibi. Karakoldaki nezaret gibi. Bu dünyadaki azap aslında bir nezarette kalma süresi gibi. Ama asıl hapis, ahiret azabı. O daha büyüktür. dörtler, kanu eğer bilmiş olsalar. Keşke bilmiş olsalardı, ahiret azabı onlar için bu dünya azabından... Daha da büyük ve de dehşetlidir. ''Azâbeha'' yani, o ahiretteki azabı keşke bilmiş olsalardı. ''Mâ hâlef emirimize emrimize muhalefet edip aykırı hareket etmelerinden dolayı ahiretteki azabın ne demek olduğunu bilselerdi. ''Ve nezele in bu isna nû ta'aftale minkum'' Bu da bir kuruntu. Yani, kafirler de öyle diyor ya, Yahudiler de diyor işte aslında biz orada birkaç gün yanacağız. Aslında burada zenginiz ama bir de orada da zengin olacağız. Ha, burada nasıl ki bize verilmiş ya, he, babasının çiftliği ya, ahirette de bize verilecek. Burada ulaştığımız şeyden dolayı her türlü haltı yap, ha, orada da bize neticede verilecek diye böyle bir kuruntu içerisinde bulunmaları üzerine de bu ayet onlara ne yapmış oldu? Bir uyarı içerisinde bulunmuş oldu. Kime verileceğini, bakınız Rabbimiz ne güzel ifade ediyor değil mi? İnneli müttekine. Muhakkak ki müttekiler için vardır ında Rabbim. Rabblerinin nezdinde ne vardır? Cennetin naim. Nimetlerle dolu naim cenneti onlar için elbette ki müttekiler, günahlardan sakınanlar için vardır. Efe nec müslimine müslümine kel mücimin. Biz Müslümanları günahkarlar gibi eşit mi tutarız? Aynı derecede mi kılarız? Yani hiç olur mu? Geceyle gündüz, küfürle hidayet, Değil mi? Sevap ile günah birbirlerine eşit olmadığı gibi günah işlemeyen mümin, müslüm ile günahkarı biz tutmayız. ata. İkramda da sonuçta iyilik yapmada da biz onları elbette ki eşit tutmayız. Hiç eşit olur mu? Elbette olmaz. Cevabı da o. Mâlekûm. Sizin için var mı? Ne, ne oluyor size? Keyfe tahkimüne nasıl hükmediyorsunuz? Nasıl bir hükme varıyorsunuz? Yani bize burada da var, orada da verilecek. Hazel hükmen faside. Bu bozuk hükme nasıl varıyorsunuz? Yani sizin için ney var? Sizin için bir şey var mı? Nasıl oluyor da siz böyle bozuk bir hükme, bozuk bir karara varıyorsunuz? Em yoksa, e yani bellekum kitabın münezzlenin fihi. Size bir kitap mı indi? Ki fihi onda tedrusuna ders alıyorsunuz. Yani içerisinden ders alacağınız size bir kitap mı indi? Yani benim haberim yok. Bana inen Kur'an'ın dışında size bir kitap indi de oradan ders mi okuyorsunuz? Ders okuyacağınız size bir kitap mı indi? Bu hükme nereden varıyorsunuz? E yani takraune okuyorsunuz oradan. Size bir kitap indi de oradan mı okuyorsunuz? İnneleku fihi onda... Sizin için var var? Lema tahayyyanun, tahtaruna, istediğiniz, arzu ettiğiniz, keyfinize uygun, seçtiğiniz bir şey mi var ki oradan size bir kitap inmişte, oradan hükümleri, dersleri alıyor, ona göre diyor, ona göre karar veriyorsunuz. Nedir bu yani? Böyle bir şey mi var? Bizim bilmediğiniz kabininde bir cevap. Evet. Emlekum yoksa sizin için var mı? Eymanın. Yeminler, uhudun bir sözleşme, alena, balikatun, wasikatun, sağlam ve güvenilir bir sözleşme mi ilah yolum el kiyamete manen bi aleyna Ve fi hazel kelam manen kısam, ey aksamna alakum ve cevabu, inne alakum la mahthaki mum bihi li an Burada yani kendiniz için yapmış olduğunuz bir sözleşme mi var? Buradaki özetle cümle kopuk olmaması için bir bütünlük içerisinde alayım. Yahut bizden her ne hükmederseniz mutlaka öyle olacağına dair kıyamete kadar sürecek kesin sözler mi aldınız? Yani Allah'ın onlardan onların lehine olaraktan bir sözleşmesi mi var ki bu şekilde hükme diyorsunuz? Selhüm. Ey Habibim onlara sor. Eygihüm onların hangisi? El bi zalike el-bikmen lazı hükmünun bil Bu nefisleri için nefislerine uygun olarak bu hükmetmiş oldukları bu şeye nasıl vardılar? Selhüm onlara sor. Eyyuhüm onların hangisi bizalik böyledir? Böyle bir hükme vardı. Böyle bir hükümle kendisiyle sözleştirmeye yapıldı da böyle bir hükme vardı. Onlara bir sor. Evet. يَا الْحُسِمْ Yani müminlerden daha fazla olarak, farklı olaraktan kendilerine verilecek bir şey mi var? Allah kendileriyle böyle bir sözleşme mi yaptı ki on, onlar bu şekilde bir hükme neticeye varıyorlar? Zaimun <gülüyor> kefilun. Yani biz hâlike zaim Buna kefil olacak. O kefiliyet neydi? İşte müminlerden daha çok olaraktan biz ahirette ikrama masar olacağız. Yani buna kefil mi? Var mı buna bir kefil? He. Kefilin lehum. En Yani böyle kendilerine ahirette müminlerden daha çok şeyin verileceğine dair bir kefir mi var? Yoksa emlem indem fi bi. Bu sözü söylemeye kendisi kendilerine kefir olacak bir ortakları mı var? Bir şirketleri mi var ki o ortaklarına mı güveniyorlar bunu söylüyorlar? Fakat kezalik. Eğer böyle ise Gerçekten ortakları var. Ha, ondan sonra bazı o ortakları kendilerine kefil. Eğer böyle bir durum var ise, o zaman ne yapsınlar? Ha, bu, buradaki şart cümlesinin cevabı da gelmiş oldu. O zaman fedyatı düşüyor kahiyim. Şeriklerini getirsinler. El kafili ne lehümbi? Kendilerine kefil olacak olan şeriklerini, ortaklarını hadi getirsinler. Ha. Falyat <feyyaitu> bir suretahiim ekafilinelim imkanı sadiki eğer bu sözlerinde gerçekten doğru iseler dürüst iseler o zaman hadi ortaklarınızda getirin kimmiş o putlar mı çocuklarınız mı manlarınız mı Allah'la böyle yaptığınıza dair aranızda bir sözleşme mi var onu getirin usku <feyyaitu> hatırla yevme o gün o dehşetli günde Kıyamet gününde, ahiret gününde, hesap ve ceza gününde yük an sakin, her şey faş olacak, her şey faş olacak, her şey ortaya çıkmış olacak. Hüa an şiddetil emri yapmak kıyametil ve ceza. Hesap ve hesap ve sorgu ve cezadan dolayı kıyamet gününün cenabak ne yapıyor şiddetinin, dehşetinin ifadesi ve ibaresi olarak böyle zikrediyoruz. Burada şu da var mesela insanın diyelim ki dizlerine kadar çemirlenmiş değil mi sel oldu felaket oldu sular dizlerine aşıyor dizlerine kadar açılmış üstü başı tamamen dağınık bir vaziyette her şey faş olduğu o günde faş olduğu o günde kala el allama abdurrezak afifi rawa mana zairek anibne abbas yukarı keşf etti el harbu ansafil iza işte emru fiha o harbin dehşetli ha hali durumunda insanın o halini düşünün yani büyük bir savaş var büyük bir savaş var dehşetle o haldeki insanın şaşkınlığını telaşını korkusunu değil o hali düşünün o dehşetli hali düşünün ha ile sucu. işte o dehşetli anda hesaplandı, günahkar oldu, belirlendi, secde etmeye çağrılırlar. İmtihaneli imaniyim. imanları var mı, yok mu diye secde etmeye Cenabı Dünyada ne yapmıştı, emir etmişti. Onu da diyecek gerçi. Orada ahirette hesap gününde secde edilmek, secde etmeye doğru davet edilir. İmtihaneli imaniyim. imanlarını sınamak için. Ferayestati une Ta, tasr zuhurun tabatan vahiden onları ne yapamazlar secde etmeye güç yetiremezler secde etmelerini Allah onlara emreder ama secde yapamazlar secde edemezler adeta kat, kas katı getirmiş adeta bağlanmış güç ve kuvvet gitmiş secde edemezler o emre karşı Ha, neden? Haşiaten harum min damir yudavune. İşte korkudan dolayı. yani zelileten. Aşağı, sefil, rezil, korku, dehşete kapıldığından dolayı. Hayret ve korkusundan dolayı. Yani o savaş sahnesini gözünüzün önünde bulundurun. Ha, öyle ki ebsarahun. Haşiaten ebsarahun. Gözleri fal taşı gibi açılmış. Gözleri korku ve dehşet içerisinde. Adeta Dışarıya fırlamış. لَا يَرْفَعُونَهَا تَرْحَقُونَ Yani gözlerini kaldırıp da bakacak durumda değiller. Zillet ve aşağılık içerisinde hani suçlu olan bir insanın pozisyonunu düşün değil mi? Bir şey diyebilir miyim? Yok. Bir şey yapabilir miyim? Yok. Artık bitmiş yani. تَرْحَقُونَ تَقْشَاهُمْ Onları kaplamıştır. Ney? Zilletün, aşağılık. Ve he, onları aşağılık ve zilletin kaplamış olduğu bir durum içerisinde gözlerini kaldıramayacak derece gözleri fal taşı gibi fırlamış, çıkmış aşağılık bir vaziyet içerisinde olurlar kendileri secdeye, secde etmeye çağrıldıkları zaman içerisinde. Oysa vakatkanu ahirette kendilerine secde etmeleri emredilen o insanlar... Yudao'nun Dünya. evi dünyada da çağrılmışlardı. Günde beş kere değil mi? Günde beş kere çağrılıyorlardı. Neye ile sucu diye secde etmeye Rablerine secde etmeye çağırıyorlardı. Oysa o çağrılırken ne diler? Özürlü mü? Hayır, benim sahibim Maşallah, tur gibiydiler. Fena ya Tuğnebi bir en laüselli. Çağrıldıkları halde ne yapıyorlardı? namazı eda etmiyorlardı yerine getirmiyorlardı salim idiler zaten özürlü olsa deli olsa sorumlu değil hasta olsa yattığı yerden şey yapacak ölmüş ise zaten o sorumluluk kalkıyor He, işte dünyada müsait iken secdeye çağrıldıkları halde secdeye gelmeyen o insanlara ahirette Allah ne yapacak secde etmelerini emredecek ama onlar secde etmeye güç getiremeyecekler Fezerni, dani, suçlu, kaçmış, 70-80 yıl kaçak. Fezerni, onu bana bırak, onu bana bırak, ver onu bana. Ve men yükezibi bihazel hadis el-Kur'an. Bu Kur'an'ı yalanlayan kim? O Kur'an'ı yalanlayanı bana bırak. Onun hesabını ben göreceğim. Sen esnedir cümle akusun kalilen kalila. Onları yavaştan yavaştan ne yapacağım? Yakalayacağım. Burada şunu söyleyeyim. Veli olanların gösterdiği olağanüstü durumlara keramet. Peygamberlerin olağanüstü durumlara mucize. mucize. Ve kafirlerin gösterdikleri olağanüstü durumlara da istidraç deniliyor. Eydim. İşte o da buradan geliyor. Mesela şöyle daha önce de zannedersem söyledim onu. Firavun mesela atıyla saraya giriyor. Bu istidraçtır. Ondan sonra Lenin'in konferans verirken insanların üzerinde uçarak konferans verdiği Şimdi bu ne yapıyor? Kendisinden zannediyor. Kendisinden zannedince küfrü, günahı, kibiri isyanı ne oluyor? Daha da artıyor. Artınca ne oluyor? Cehennemdeki derecesi de senestediricuhum. Cehennemdeki derecesi de derece, derece, derece daha da ziyadeleşmiş, artmış oluyor. Ne'kuzuhum kalilen kalila. Bunu yavaş yavaş yakalarız. Tabiri caizse yavaş yavaş cehennemin dibine onu çekeriz. Minaytü <gülüyor> la O da hiç bilmediği bir noktadan sağdan, soldan, önden, arkadan, aşağıdan, yukarıdan hiç bilmediği bir noktadan onu yakalar, yavaş yavaş cehennemdeki yerini arttırırız. Ve umlî lehîm lehîm Allah, şu sözü hiç unutmayın. Allah imhal eder ama <gülüyor> İhmal etmez. Allah süre tanır, süre tanır ama göz ardı etmez. Yetmiş sene, seksen sene gerekirse, yüz sene Allah bir insana süre tanır adam olsun yola gelsin diye ama kesinlikle göz ardı etmez. Onun için Rabbiniz diyor ki, ve <gülüyor> emhilhum ben onlara müvvet veririm. İnne kâydi ama neticede hilem, Cezam nedir? Şiddetlidir. Şedîdünlâ yutâ. Güç getirilemeyecek, takat getirilemeyecek derecede benim cezam nedir? Şiddetli ve dehşetlidir. En yoksa ben eteseluhum onlara sor. Alâ tebliğil risaleti, peygamberliğe karşı sen onlardan istiyor musun? Eteseluhum, onlardan istiyor musun? Yani burada gizli bir e var. Hel gibi e edatı, soru edatı var. Etesel oğum, sen onlardan istiyor musun? Neye karşı ala tebliğ bir sahlieti? Peygamberliğe karşı sen onlardan bir şey mi istiyorsun? Ecrin bir ücret istiyorsun da fethim onlar min maarimin bir yük altına giriyorlar onu ödeyemiyorlar. Min ma yutu ne kaho muzkalı ne falan minune On, onlar da sana verebilecek. Herhangi bir şeyleri olmayıp böyle bir yükümlülük sıkıntı içerisine girdiklerinden dolayı mı sana iman etmiyorlar? Felâyü minoon elizalike. Bundan dolayı mı? Oysa peygamberler hep Kur'an'da ne demişler? Vema ala rasul illa bela. Peygamberlere düşen ancak tebliğdir. Vma eselükum alahe min in ejriye illa ala Allah. Bizim ücretimiz herhangi bir şey değil. Sizde peygamberliğe karşı bir ücret istemiyoruz. Bizim ücretimiz ancak Allah'adır diye tüm Peygamberler ne yapmış? İnsanlardan ücret beklememiş, doğrudan doğruya Allah'tan bir ücret beklemiş olmaktadırlar. Hem yoksa yani alternatifleri soruyor. Yoksa imdehamil gayb, gayb onların yanında mıdır? Yani gaybten haberdarlar mı? Gaybten kendilerine haber mi geliyor? E yani ellevil mahfuzil lezifihi el gayb içerisinde gaybin yazmış olduğu levil mahfuzu mu çıkmışlar acaba? Leyl-i Mahfuz onların yanında mı? Leyl-i Mahfuz'dan mı haberdarlar? fel ve onlar <gülüyor> minhum ma Bu dediklerini o Leyl-i Mahfuz'a bakarak alıyorlar, yazıyorlar, söylüyorlar. Haberdarlar mı? He, o da değil. Cevabı nedir? Hayır. Hayır da onların yanında değil o halde. Fasbil li hukm Rabbike. Ey habibim, Rabbinin hükümlerine sabret. Fihi bimâ yeşâ. Onların yapmış oldukları bu durumdan dolayı Rabbinin senin için dilediği şey sebebiyle sen de Rabbin'e hükmüne sabır göster. Velat ekinke sahibi huotu'yı kus sahibi gibi olma. Yani Yunus Peygamber gibi fit daceri ve aceleti vehve Yunus. Yunus Aleyhisselam gibi olma. O ne yapmıştı? Sabredememişti. Acele etmişti. Bir rivayete göre 30 yıl boyunca Ninovalda. ...Ninova'da peygamberlik yapıyor, anlatıyor. Ama 30 yılda hiç kendisine iman eden olmuyor. Tafası kızıyor. Oysa peygamberler, değil mi Efendimiz de mesela... ...bir yıl önce hicretten, bir yıl önce Medineliler çağırdığı halde... ...hicrete gitmedi. Teminat verdiler. Çünkü Allah'ın emri yok. Allah'ın emri olmadan peygamber yerini terk edemez. Yunus aleyhisselam tafası kızdı gitti. Ne oldu ondan sonra? O uzun macera geldi. Yemiye bindi, gemi bir müddet açıldıktan sonra durdu. O zaman adetmiş. Bir baktılar ki bir balık, kocaman dağ gibi bir balık. Kaptan dedi ki içimizde efendisinden kaçmış bir köle var. O köleyi atmadıkça bu balık bize yol vermez. E kimse mi ben ayranım eşki? Der mi? Yok herkes ayranı tatlı der. Kimse ben suçluyum der mi? Demez. Herkes ben masumum der. Bunun üzerine kaptan kurra çekiyor. Kur'an neticede Yunus peygambere çıkıyor. Yunus peygamber diyor ki doğru diyor. Efendisinden kaçan köle benim diyor. Rabbimin izni olmadan ayrılan kişi benim diyor. Ve Yunus peygamberi atıyorlar, balık onu yutuyor. Gece karanlı, deniz dalgalı bir vaziyette, hiçbir taraftan ümit yok bir vaziyette iken gemi bunlara yol veriyor, balık yol veriyor. Böylece o balık Yunus balığı oluyor, yol veriyor. Ve rivayete göre üç gün, üç gece onun karnında kalıyor. Ne demişti o zaman? Yunus Aleyhisselam balığın karnında. Hatırlıyor musunuz? La ilahe illa ente subhaneke inni kütmine zalimin. Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Ben ise nefsine zulmedenlerden, kendini mahrum kılanlardan oldum diye balığın karnında doğrudan doğruya aynen kim gibi? Adem Aleyhisselam gibi. Yasak meyveden yedikten sonra inna zalemna enfusvela. ''Ve inlem tavfirlena lenekûnenne mine zalimin'' demişti Adem Aleyhisselam. Yani o da nefsine zulmettiğini ifade etmişti. Ve Allah kendisine sığınan yunusunu yapıyor. Bu sefer o balık adeta kusar gibi ağzından fırlatıyor. Bir rivayete göre kabak ağacının altında bulunuyor ve neticede tekrar kavmine gidiyor. İşte demek ki Cenab-ı Hak hidayet edecek. Bu sefer aynı tebliğine devam ediyor, kavmi kendisine iman ediyor. Ey habibim, işte Musa Aleyhisselam'ın durumu ne mi diye peygamberlerin durumu? O sen de Nuh peygamberin durumu gibi olma, onun gibi olma. He, çünkü o akıbeti balın karnı olmuştu. İznah da vakti, da Arap Yunus ne yapmıştı? Rabbisine dua etmişti ve ve mekzun ne olarak memluğun ham fî batnil hûti balığın karnında tam üzüntüyle dolu dolu bir vaziyette üzüntülü bir vaziyet içerisinde balığın karnında Rabbisine işte demin dediğim la <gülüyor> ilahe illa ente subhaneke zalimin duasında bulunmuştur. Aslında sizler de her türlü sıkıntınızda, üzüntünüzde başımıza gelen herhangi bir durumda unutmayın. Bir bunu söyleyin, bir de Rabbim inni mesniyettur ve ente erfanu rahimin Eyyubarül Aleyhisselamın bu durumu o veri içerisinde girmiş oldu. Kiberuza maazetlerle maalar adlı kitabının birinci ve ikinci lemasında hem Yunus Aleyhisselam hem Eyyubarül Aleyhisselamın o halini güzelce bizimle bağlantılı olaraktan anlatıyor. Evet levla entenare kahu edre eğer ona ulaşmasaydı ney nimetün rahmetün min rabbihi. Eğer Rabbinden ona bir nimet, bir iyilik, bir ihsan ulaşmasaydı, rahmet ulaşmasaydı ne olurdu? Lennü bize atılırdı. Min bat min huti, balığın karnından atılırdı. Nereye? bir arai, bil, -ara bil ardül fada, feza alemine, boşluk bir araziye, çöle. Yani hayatının olmadığı ve kendisinin de kolay kolay kurtulamayacağı tehlikeli bir yere atılırdı. Ve mezmun. Ne olmuş olduğu halde la, e, zemmedilmiş, kınanmış olaraktan atılırdı. Lakin nehu Ama ne oldu? Öyle olmadı. Kendisine rahmet olunmuş oldu. Fenubize bize hayır mezmun ve aynı zamanda zemmedilmiş olarak atılmadı. Daha uygun bir yere değil mi bahçeli bir yere adeta ellen koymuş gibi ikram olaraktan konulmuş oldu. He. فَشْتَبَاهُ رَبُّهُ Rabbi onu ne yaptı? Seçti. Rabbi onu seçti. Ne ile? Bir büvveti? Peygamberlik ile seçti. فَجَعَالَهُ مِنَ el الْاَنْبِيَةِ Peygamberler içerisinde onu salihlerden kılmış oldu. He, bu okuyacağım ayet, en son ayet. bunu ayeti... Hayatta her zaman lazım olur. Nazar ayeti olarak düşünebilirsiniz. Bu ayet nazar ayeti. Herhangi bir nazar karşısında onu da söyleyeceğim. Bu ayeti mutlaka okuyun. ve يَكَادُوا لَز۪ينَ كَفَرُونَ كَادَ يَكَادُوا Az kalsın. Neredeyse. Uçurumun kenarı yani. Neredeyse o kafirler لَيُزْلِكُونَكَ Seni yakalayacaklardı. Seni çarpacaklardı. Neyle? Bir اَبْسَارِهِمْ Gözleriyle. اَيَّانِ يَنْزُرُونَ اِلَيْكَ Sana bakarak nazaran şediden şiddetli, kötü, kem gözler, Yani olumsuz bir ışın salgılayarak sana baktıklarında neredeyse seni gözleriyle yakalayıp çarpacaklardı. شَدِيدَ يَكَادُ اَنْ يَسْرَعَكَ وَيَسْقَتِكَ مِنْ mekalik Durumundan seni alıp, mekanından alıp düşürerek veyahut da seni yere çalarak, sar'a, yere çalmak suretiyle Yere çalmak suretiyle, gözleriyle seni az kalsın, onlar yakalayacak, çalacaklardı. Ne zaman bu durum? lemma Bak ki seni bu zikre, Kur'an'ı el Kur'an'e Kur'an'ı işittiklerinde. Be'kulûne ve dediler, haseden, hasetliklerinden, çekememezliklerinden dolayı, innehu le-mecnun. Muhakkak ki o, bir sebebi Kur'an ile zicae bi'hi. Bu Kur'an'ın kendisine gelmiş olmasından dolayı o mecnundur dediler. Efendimiz buyuruyor ki çocuklar nazar ile ilgili olarak el nazaru yudhilul cemele el pidre ve yudhilul insane el kabre nazar deveyi kazana insanı mezara sokar. Yani mesela Araplarda varmış böyle hakikaten gözü etkili olan böyle deveye baktığı zaman küt diye deveyi devirmiş bakışıyla. Çünkü göz ışın saldırıyor çocuklar. Mesela sabah biri size gelirken bir tebessüm etse, akşama kadar ne olursunuz? Hoşnut olursunuz, memnun olursunuz. Ama birisi kötü söz söylese, kötü bakış bulunsa, akşama kadar moralin çöker. İşte aynen onun gibi, olumlu ışın salgıladığın zaman nasıl ki kişi de olumlu etki bırakıyor ise, olumsuz ışın salgılama, bu fizik kuralında da böyle yani, aynı fiziken de böyle, Olumsuz ışın salgıladığında da o kimseyi olumsuz yönde etkiliyor. Nereye kadar? Mezara götürünceye kadar. Onun için nazar deveyi kazana, insanı mezara sokar diye efendimiz buyuruyor. Ve mahu ve'l-Kur'an oysa Kur'an değildir. Ancak illâlikun mev'izetün Allah tarafından bir büyüttür, vazdır. Kim için? İl alemiyle, bütün alemler. O alemler içerisinde ister elcin, wat ins İnsanlar ve cinler aleminde olan herkes için bir öğüttür. <gülüyor> böylece o Kur'an okunmakla cunumla ne olur cedilik de o insandan gitmiş olur. Yani böylece onu okuyan kolay kolay deli olmaz buyuruyor Rabbimiz bunun suretinde. <gülüyor> Hakikaten Allah doğruyu söylemiş ve doğru devamlı hakkı hakikati ifade etmiştir. Allah rızası için efendim